İstanbul Unkapanı'nda Azaplar Camii yanında bir Memi'de Memide'de türbesi vardır. Bu türbe çok eskiden beri 3. Murat zamanından itibaren halkın ziyaret yeridir. Hala daha ziyaret edilir. Rivayete göre anlatılanlar Evliya Çelebi'nin kaydıyla Murat cenazemi ebül Fette kılmaya hazır olup Yine beni hanemizde defn üzerime bir kubbe ve bir tekke ve bir çeşme inşa et kim dünyada 51 sene su içmedim diye bir cümleyi Sultan 3. Murad'ın rüyasına girerek Murad'a söylemiş. Sultan kendisinin rüyasına girip de bunları söyleyen adamı aramış bulmuş hakikaten o gün ölmüş. Memide'de ve Memide'de'nin tam da vasiyet ettiği şekliyle bir türbesini yaptırmış. Yanına da bir çeşme yaptırmış. Bu 51 sene su içmedimden kastı herhalde 51 sene boyunca e, suya özlem duyarak yaşadım. Kendimi nefis terbiyesi için böyle bir hayat sürdüm demek olsa gerek. Çünkü 51 sene bir insan su içmeden herhalde yaşayamaz ya suyu hangi yolda alırsa alsın. Efendim işte bu türbe uzun zaman İstanbulluların ee, pek çoğuna bir hidayet kapısı gibi görünmüş ve onun yanında bulunmaya başlamışlar. Lakin Ahfadı'ndan olanlar da bu türbenin hemen yanına bir nalıncı dükkanı açmışlar. Tıpkı nalıncı dedenin, Memi dedenin dediği gibi. Oğullarından Hüseyin Çelebi, belki de torunlarından da bir Hüseyin Çelebi var o olsa gerek. Hüseyin Çelebi nalın giyerek o dükkanda çalışır. Gelene geçene nalınlarını satar. Böylece İstanbul halkı içerisinde Türbe'ye de bakar gidermiş. İstanbul'da bir yangın çıkar biliyorsunuz. 4. Murat döneminde ve 4. Murat döneminde çıkan bu yangın bütün Balat, Cibali, Unkapanı, Fatih, bütün Yarımada'nın hemen hemen üçte ikisini ateşe verir. Pek çok Alimin konağı yanar, pek çok alimin konağında kütüphaneler yanar, nice el yazmaları yanar. 4. Murat bizatihi kendisi bu yangın dolayısıyla halkın arasına karışır, yangın yerlerini gezer, imdada çalışır. İşte bu yangında yine anlatıldığına göre Memi Dede'nin türbesi ve tekkesinde bir tek ağaç bile tutuşmamış. Yangın, alevler her tarafı sarmış, her tarafı küle çevirmiş ama bir tek kiriş, bir tek tahta bile Memi Dede'nin türbesine gelmemiş. Hatta Memi Dede'nin torunu Hüseyin Bey orada çalışır, burası benim dedemin yurdudur diye yangından bile kaçmaz, buraya bir şey olmaz diye orada oturur, nalınların yongalarını da ateşin içine atarmış. İnsanlar gelip geçip o yangın esnasında, o dehşetli zamanlar içerisinde bir de bu dükkana bakarlarmış. Memi Ede'nin kerameti olsun diye ve dükkanın adı çıkmış. Yangın söndürülmüş. Aradan zaman geçince İstanbul'da yeni yeni iş yerleri aranmaya başlamış. Pek çok yer yanınca tabi dükkan kiraları da fırlamış. Üstelik de yangında hiç ateş almayan bir dükkanın kirasının ne kadar olacağını siz farz edin artık. Tevatürler nasıl dolaştıysa İstanbul'da. Mütevellisi dükkanın ve tekkenin mütevellisi dükkanı kiraya vermek için Hüseyin Ağa'yı içinden çıkarmış yüksek bir bedelle orayı bir Yahudi sarrafa kiraya vermiş. Fakat adam galiba Hüseyin Efendi gönül koymuş olsa gerek daha ilk gün kepengi açarken kepeng düşmüş ve adam cazda orada sakatlanmış. Bunun üzerine mütevelli fazla para yerine Yine Hüseyin Ağa'nın orada iş yapmasını sağlayacak şekilde onu içine yerleştirmiş. Yıllarca Hüseyin Ağa burası benim dedemin dükkanıdır diye içinde huzur içerisinde çalışmış. Bugün yolunuz kapını civarına düşerse Nalıncı Memi Dede'nin türbesinde bir ziyaret edin derim.